Türk avay yollanmıştı ben direktör menelerim, o da öyleydi. O atışlardan dedi, Bana söyledi, bana söyledi yalnız. <gülüyor> At dedi.